Sevdanın Sarkacı Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner Merhabalar, Sevdan Sarkacı'na hoş geldiniz. Bir süredir iş yükümüzden dolayı ikimiz birlikte program yapamadık. Ama bugün hem Saliha hem de ben buradayız ve sizlerle birlikte olmaktan tabii ki çok mutluyuz. Herkese merhaba. Işık ve sevgi dolu bir programda daha birlikte olmak çok güzel. Sevdanın sarkacında bugünden başlayarak birkaç programda sizlere melek koçluğundan ve meleklerle uyumlamadan bahsedeceğiz. Son zamanlarda oldukça ilgi çeken bir ruhsallığı arayış yöntemi. Saliha benim bu konuda soru işaretlerim var biliyorsun. Bunları dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum. Şimdi şu melek işini dışarıdan nasıl görüyorum bir aktarayım. Melek işi. Evet. Ee, hangi beyinle düşünüyorum şu an? <gülüyor> Tabii ki sol. Evet, sol beynimle çok analitik olarak melek işini dışarıdan nasıl gördüğümü sana bir aktarmak istiyorum. Eğer eksik anladığım bir şey varsa lütfen tamamla. Şimdi bu tüm kitaplı dinlerde varlıkları açık kabul edilen meleklerle yeni çağda Dorian Virtue'nun kitaplarıyla tekrar tanıştık değil mi? Evet. İlk 1997'de yayınlanan bu kitaplar serisinin başlangıç noktası Virtue'un Angel Therapy isimli çalışmasıydı. İngilizce konuşulan ülkelerde, özellikle ABD'de Virtue'un 99'da bu konuyla ilgili çıkan ikinci kitabı olan Healing with the Angels'tan sonra melek terapisi, meleklerle şifa ya da melek koçluğu ismine ne derseniz deyin, melek mesajlarını aracı kullanan uyumlama yöntemiyle tüm dünyada giderek daha fazla taraftar bulmaya başladı. Benim bilgim evet. bu doğrultuda evet. başlangıçla ilgili. <gülüyor> çok üretken bir yazar Virtue. 58 doğumlu, 88'den bu yana 50'nin üzerinde kitap yazmış. Kitaplarının önemli bir bölümü Melekler ve Periler üzerine. Bu çalışmaları da ağırlıklı olarak terapi yöntemleri şeklinde inceliyor. Çünkü çok basit bir nedeni var. Kendisi bir psikolog. Geri kalan kitapları da iki temel konuya kapsıyor. Birincisi boşanma sonrası yalnız kadından bahsediyor. İkinci kitaplar zincirinde ise fit ve sağlıklı kalmaya çalışan kadından bahsediyor. Bu iki konuda da 10-12 tane kişisel gelişim kitabı var. Dorn Virtue'nun. Şimdi Virtue tüm dünyayı meleklerle yeniden tanıştırırken bizde neler olduğunu şöyle bir kısaca özetlemek istiyorum. Ee, anglo saxon eğitiminden gelme çok uluslu bir şirkette uzun süre üst düzey yöneticilik yapmış ve meleklerle yaşamak, melek uyumlaması, melek kartları... Bir de Meleklerin Gücü Zannedersem adlı kitapların yazarı Becky Kala-Erikli var ülkemizde. Ee, Bu hanım melek koçluğu kavramını ilk dillendiren ve ilk uygulayanlardan. Becky Kala-Erikli aynı Doran Virtue gibi çocukluğunda ve genç kızlığında psişik güçlerinin olduğundan ve sosyal nedenlerle sezgiselliğini bastırdığından bahsediyor. Ee, şöyle bir kitaplara göz attım, isimleri elbette Doyen'inkilerin tam tercümesi değil, İçerisinde de sayfa sayfa birebir çevrilmemiş durumda ama aynı yöntemlerden aynı akışta bahseden kitaplar bunlar. Bilinçaltı dönüşüm uzmanı Güneş Tan var, bir başka e, Türkiye'deki bu meleklerle terapinin temsilcisi. O hanım da uzun süre ABD'de yaşadıktan ve konuyla ilgili eğitimler alıp İstanbul'a dönenlerden. Melekler sayesinde başladığı çalışmalarında meleklerden faydalandığından değişik röportajlarda bahsediyor. Aslında birçoğu da Dorin'in eğitimlerini almış kişiler bunlar. Evet, dikkat ettim evet. o yaptığım okumalarda. Bir de spiritüel yaşam koçu Tuğçe Işınsu var zannedersem. Bir başka melek terapisi uzmanı. Bir de Şebnem Özkan hanımdan. Hanımla ilgili birkaç evet. yazı okudum. Enerji uzmanıymış kendisi. O da bu gruba dahil. Yani meleklerle uyumlama, meleklerle terapi yapan uzmanlardan biri. Önümüzdeki programlarda Şebnem Özkan'ın kitaplarından da destek alacağız. Çok güzel. Çünkü yani ne kadar çok kaynak verirsek evet. o kadar anlaşılmasını sağlayabiliriz. Bu arada İngilizce Angel Therapy olarak kullanıldığı için dilimize melek terapisi olarak yerleşmiş. Ama isimlerini verdiğim bu hanımlar asla terapi demeyi kabul etmiyorlar. Terapinin Türkçe karşılığı sağaltım çünkü. E, halbuki e, iddia şu ki melekleri aracı kullanan bu şifalanma yöntemi sağaltmadan daha ziyade uyumlama tanımına evet. giriyor. E, şimdi bu noktalarda e, her ne kadar ben Doran Virchun'un güvenilirliğini tartışmaya açık. E, kaynak olmasını sorgulamak istemiyorsam da çok açık söyleyeyim biraz midem bulanlıyor. Öncelikle Virtue'nun yeni çağ insanının en çok para harcadığı 4 konudan 3'ü hakkında yazıyor ve çok yüksek rakamlara eğitim veriyor olması beni rahatsız ediyor. Yani bugünün insanı en çok ruhsaları işleri, fiziksel iyiliği, ilişki sağlamlığını e, ve seyahatleri e, sorguluyor ve bunlar için para harcıyor. Ve Virtu ne tesadüftür ki sonuncusu hariç üç konuda da fikir sahibi ve önerileri karşılığında da ciddi gelirler elde ediyor. Öğretilere göre ki aşağı yukarı tüm dinler bunu söylüyor. Melekler insanın oluşturulduğu elementler dışında tamamen enerjilerden yaratılmış ışık varlıkları. Doğru mu bu bilgim? Evet doğru. Işık bedenden diledikleri an madde tezahüre geçiş yetileri de mevcut kainat içerisinde sayılamayacak kadar çoklar ve hatta evrenin düzeninde bu varlıkların enerjileri rol oynuyor. Zalya anladığım kadarıyla Dorn Virtue'nun yaygınlaştırdığı bu yöntem, meleklerle iletişimin kurulabildiğini iddia ediyor, öyle mi? Türkiye'deki temsilcileri de bunu yaptığını söylüyorlar. Okuduğum röportajlar hep bunlardan bahsediyor. Evet, kesinlikle. Ben de birçoğunun kitaplarını okudum ve senin de bildiğin üzere bu sene Becky'nin terapilerine de katıldım. E, kaldı ki e, ilk Meleklerle tanışmam da ve Dorin'in kitapları ile birlikte başladı. Öyle bir kılavuzluk aldıktan sonra sizin de farkındalığınız artıyor ve bir takım şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Programlarımız boyunca da bunlara tek tek değineceğiz. Aslında seçtiğimiz tüm ifadelerde senin de yaşamaya başladın ve benim de bir süredir yaşadığım şeyler... Meleklerle iletişim mevcuttur. Buna irademiz dışında zaman zaman ulaşmaktayız. Özellikle koruyucu melekler sık sık çevremizde bulunmakta. Bazen bir insan, bazen bir bitki ya da çeşitli canlı cansız yaratımlarla iletişim dahilinde oluruz. İrade dahilinde ise meleklerle iletişim kurmak, diğer metafizik varlıklarla iletişim kurmaktan biraz daha zordur. Burada metafizik bir açılımı kabul ediyoruz. Yani biz insan dışı varlıklarla aslında insan olarak... ...bizler birer insan olarak insan dışı varlıklarla iletişim kurabiliyoruz. Evet kesinlikle tamam. inançta kalmayı programlar süresince vurgulayacağız. vurgulayacağız. Çünkü melekler dışındaki metafizik canlıların öz iradeleri vardır. Dilediklerini yapmakla özgürdür. Melekler ise iradesiz yaratıldıkları için insanın gel demesiyle gelip gidecek canlılar değillerdir. Davetinizi icabet edip etmemek bir takım eylemlere ve niyetlere bağlıdır. Onlarla iletişim ancak çeşitli kutsal ritüellerle sağlanmaktadır. Sanırım insan dışı tüm varlıklarla olan iletişim çeşidinde bu tür ritüellen girişler oluyor kesinlikle, öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ben bunu en basit anlamıyla odaklanmak diyorum. Tamam çok güzel. <gülüyor> Yapılan bir iyilik sonrasında iletişim kanalı kurulabilmesi buna bir örnektir. Çünkü iyilik yapmak, iyilik yapar halde yaşamak kutsal ritüellerin en büyükler arasındadır. Onlara inanmak da yine kutsal bir eylemdir ve en önemli etkenlerin başındadır. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde çeşitli ibadet ve ritüeller, melek formlarına kanal açan içeriklere sahiptir. Meleklerle iletişim için sadece dini ibadetler değil, birçok iyi vasıfta aracı olabilir. Örneğin sokakta gördüğünüz fakir bir çocuğun saçlarını okşamak, ona kendisini değerli hissettirmek, meleklerin ve tüm göksel varlıkların sevgisine sebep olacaktır. Bir sokak kedisine merhamet etmek, onu beslemek, onu okşamak da keza böyledir. Hatta yolda yürürken bir karıncayı ezmemek için gösterilen çaba meleklerin size yaklaşımı doğrudan etkileyecektir. Nitekim dini ve yaşamsal birçok öğretinin de temel noktası buradadır. Kadar mi yani? Kesinlikle Çocuğun bu. Çocuğun başını okşuyoruz ve bu iş halloluyor. Başlıyoruz. <gülüyor> evet. Mi? Başlangıç için öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii ki Fer'cim böyle hallolmuyor. Başlıyor sadece. Algında değişiklik olduğunu gösteriyor o baş okşama. Farkındalığı hissediyorsun. Ve bu bir sürecin başladığını haber veriyor bizlere. Algındaki değişiklik tavrını, davranışlarını değiştirmeni tetikliyor. Ve tekamül yolunda hareketin hızlanmaya başlıyor. Tekamül ettikçe algı daha da açılır ve meleklerin bizleri ziyaretleri sırasında bıraktığı minik işaretleri gözlemlemeye başlayabiliriz. Ha, geldik tüy konusuna. <gülüyor> tüy koyacağız diyoruz. Evet. <gülüyor> meleklerin işaretleri yüzyıllardır genelde ilham yolu ile gelmektedir. Bununla birlikte bir eşyanın kaybolması ve aynı gün defalarca baktığınız yerde bulamayıp sonradan bulmanız yine işaretlerden birisidir. Ani ve hissedilir derecede bulunduğumuz ortamda ısı değişimleri, fiziksel etkiler dışında birdenbire hapşırmak ve esnemek, yine üst boyut varlıkların enerjileriyle vuku bulan işaret ve olaylardır. Günümüzde tüy bulma diye ortaya çıkan konu ise farkındalığın arttırılmasına etki etmekle birlikte ne yazık ki fenomen hayaline gelmiş bir inanış ve algı ve biçim sistemine zarar verecek noktaya kadar getirilmektedir. Salih'a yani e, evlerinde tüy bulabilmek için pencerelerini kış boyunca atı, açık tutan arkadaşlarım var benim. <gülüyor> o sebepten bana hakikaten biraz e, gerçekten uzak yöntemler gibi geliyor bunlar. E, daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. E, öğretinin kendisi gerçekten uzak olmayabilir, faydaları çok olabilir ama e, böyle kullanılan e, popülerleşmiş yöntemlerde... İpin ucu kaçıyor galiba. Evet yine irademizle ilgili bir konu aslında. Biz de ilk bir mesai arkadaşımla birlikte başlamıştık. Birkaç ay sonra ikimizin de not defteri tutma alışkanlığı vardır. Defterimizi açtığımız anda sayfalardan tüyler fıçkırıyordu. <gülüyor> Peki ne yapacağız o zaman? Diyelim ki bazı işaretler gördüğümüzü anlamaya başladık. Kime gideceğiz? Meleklerle iletişim kursunlar diye melek koçlarına mı gideceğiz? E, Fer'cim aslında bu konuda benim net bir görüşüm var biliyorsun. Hemen hemen hepsini denemek isterim. En azından bir kere gidip tanımak isterim ama ağırlıklı yine kendime dönerim. E, bu dönüş esnasında bu otoritelerin söylediği de aynı şekilde gelişti. Meleklerle iletişim kurmak için hiç kimse aracılık edemez diyor hepsi. O sizi ziyaret etmek isterse bütün süreç kendiliğinden gelişecektir. Onlarla iletişim dahilinde olmak için bilinçli, farkındalığı yüksek ve temiz yürek sahibi olmak yeterlidir. Biz onları hissedelim ya da hissetmeyelim. Onlar sürekli bizimle irtibat halindedirler. Bu yüzden onlara inanalım, onlara seslenelim ve onları hissedelim. Saliha, sormak istediğim çok soru var. Ama hadi önce bir müzik arası verelim. Arno van Beek'ten bahsetmek istiyorum bugün. Hollandalı bir elektronik müzik sanatçısı ve müzik prodüktörü. 1998'den bu yana 12 tane CD çıkartmış. Müziğinde Evangelist'ten Jean-Michel Jara... En yaya kadar değişik esintiler bulabilirsiniz. Tam bir yeni çağ müzisyeni ve bilin bakalım en büyük özelliği ne? Melekler. Evet, aynen. Arno Van Beck melek terapileri için özel müzikler yazıyor. Healing Garden Angels 1 CD'sinden iki numaralı parçayı dinlemeye başladık bile. İsmi New Life Has Started. Fercem çok beğendim Arno'nun müziğini. Derin meditasyon için teta dalgalarını destekleyici bir müzik. Değişik konularda çalışmaları varsa başka programlarımızda da çalalım lütfen. Tabii ki. Dorine sempati duymak için hakikaten pisçik tavırlar ve yaklaşımlar hakkında biraz bilgi, biraz da inanç sahibi olmak gerekiyor. Dorine spiritüel rehberler ve meleklerle konuşarak çok şey öğrendiğini anlatıyor ve bunlardan en önemli hayatını değiştiren 10 dersi de bize şöyle özetliyor. Bütünlükte yaşa. Zamanı en yüksek niyetlerine uyan etkinlikler yaparak geçir. Sezginin teslim olmanı, teşvik ettiği şeyleri serbest bırak. Melekler kalbimize güvenmek için bizi teşvik edecektir. Gerçek ilgilerimize uymayan çalışmalarımızı sona erdirerek güvende olacağımızı göreceğiz. Zaliha bu bütün yeni çağ öğretilerinin ya da yöntemlerinin ortak ilk noktası değil mi? Evet kesinlikle. Holistik bakış açısı yani. Evet. Ee, bazıları tüm evreni kucakla da diyorlar buna. Evet. ''Sadece şimdi var. Sen şimdi tam ve bütünsün. Yarının neler getirebileceğiyle ile ilgili endişelenme. Bu senin şimdi kusurlu veya yoksun olduğunu ve gelecekte yaşamına dışsal bir şey geldiğinde bütün olacağını belirtir. Odağımız şimdiki kutsamalarımız yerine yarının benim için neler getirebileceğinden olmamalı. Şimdi her gece zihinsel bir şükran listesi yapalım.'' Bu da ikinci nokta. Ee, yine başka bir ortak nokta aynı zamanda. Anı yaşa ya da akışta kal denilen şey zannediyorum. Kesinlikle ve bununla esas açılımlar ortaya çıkıyor. Peki üçüncüsü Peki. nedir? Tüm uyuşmazlık çatışma zihninin içinde. Dış dünyada gördüğün herhangi bir ihtilaf veya deneyim egonun bir yansımasıdır. Gerçekte dünya tamamen huzurludur ve sen dünyaya korkunu veya huzurunu yansıtırsın sadece. İhsel çatışmanı çözmek istemezsin. Onu kendinden uzaklaştırmak istersin. Böylece onu başka insanlara yansıtırsın ve senin rahatsız olmana neden olanların onlar olduğunu düşünürsün. Diğer insanlar nötral, boş yazı tahtalarıdır ve kendi anlam ve tanımlamalarını ile sen onları renklendirirsin. Sonra onlara bu renklendirmeler ve tanımlamalar gerçekmiş gibi davranırsın. Aynı şekilde diğer insanlar da senin beklediğin şekilde sana davranırlar. Kendisini gerçekleştiren kehanet ile. E bu sosyolojide de var buna benzeyen kuramlar. İnsanlar bir durumu gerçek olarak tanımladıklarında o durum günün birinde mutlaka gerçeğe dönüşüyor. Evet. Kimi sosyologlara göre bir toplum için hayati derecede önemli ve temel bir süreç bu. Hatta Jean Baudrillard zannedersem yanlış hatırlamıyorsam hayatın TV düğmesiyle açılıp kapandığını yazıyordu. Bundan bahsediyordu. TV düğmesiyle açılıp yazılmış senaryo ve kehanet doğrultusunda gerçekleşip TM düğmesiyle kapanan bir hayattan bahsediyor evet. Bodiar. İnanmamak <gülüyor> mümkün değil bazen. Peki biz inancımıza devam ederken kısa bir müzik arası da verelim. Hemen Arno van Bekken'in Melek Terapileri için yaptığı Healing Garden Angels 1 CD'sinden 3 numaralı parçayı dinleyelim. Parçanın ismi Life, Life Will Never, never End. end. Thank you. Fercim Dorin şu senin takıldığın diyet konusundan da bahsediyor. Aman açığa verme fazla kilom olduğu ortaya çıkacak. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> samimi bulmuyorum açıkçası. <gülüyor> ben sana söyleyeyim bunu. Bu başlangıçta da söylediğim şey yani para getiren bütün konularda bu hatunun sözünün olması söyleyecek 2-3 kelimesinin olması bana biraz garip geliyor. Peki biliyorsun ben de zorlamadan ikna ederim. Şimdi anlattıklarımı dinleyelim o zaman. Diyetinizi arındırın diyor. Bu ilk onum diye bahsettiği listenin dördüncüsü. Tüm gıdaların titreşimi vardır. Yüksek ve ince titreşimler istersiniz. En yüksek titreşime sahip olan taze meyve ve sebzeler, fındık, badem, ceviz gibi kabuklu besinler, tahıllar yiyin. En düşük titreşime sahip olan etlerden, süt ürünlerinden, alkolden, şekerden, çikolatadan ve kafeinden kaçının. Ve yediğiniz tüm gıdaların özünün besini özümsedikten ve ihraç ettikten uzun zaman sonra da sizi etkilediğini hatırlayın. Yeni çağa pehrizlerinin hepsi zaten bundan bahsediyor değil mi? İşte sebzeye ve pişmemiş yiyeceklere yönlenin. ...etten ve e, tüketiminiz esasında asit üretecek her türlü e, hayvansal proteinden uzaklaşın diyorlar. Evet, aynı şeyi söylüyor. Herkese ruhsallıkla Herkes. hitap edilemeyeceği için bilimsellikle açıklıyorlar. Evet. Beşinci olarak almak için vermeyin. Vermekten beklediğiniz sonuçları salıverin. Vermekten sonuçlar alırsınız. Bu evrensel yasadır. Ancak neden ve etki yasasının nasıl sirküle edileceği size bağlı değildir artı eğer karşılık olarak bir şey beklerseniz gerçekten vermiş olmazsınız. Bunun yerine onu tamamen salı vermeden önce öncelikle bir şeyler almayı umarak onu bilinçliğinizde tutarsınız. 2.40 yıldır dilimizin peresengi olan iyilik yap denize at lafına geldik. Değil mi? Geldik. Tam da o noktadayız. Peki bu bize neyi gösteriyor? Bilgi evrenseldir. Kültürlerden bağımsızdır. Altıncı maddeyle devam edelim. Doğada tek başına zaman geçirin. Doğanın sesleri ve kokuları görünmezdir. Zihninizi her şeyin maddeden daha yüksek ve hızlı titreştiği ruhun alemine götürür. Doğada şifa verici özellikler vardır. Ayrıca çok gerçek doğa melekleri vardır. Bu meleklerden sizi iyileştirmelerini isteyebilirsiniz. Doğada olmak, dünyanın doğal ritmine adapte olmanıza yardımcı olur ve zamanlama ve döngüler her şeyin bir parçası olduğundan yaşamın ritmiyle daha çok senkronize olursunuz. Ve 7. Kendinizi maddeden ayırın. Düşüncede maddeye bağlı olduğunuz zaman ego zihnin ürünlerine bağlı kalırsınız ve böylece egoya bağımlı olursunuz. Bu yasadan kaçmanın yolu yoktur. Maddeye bağlı zihin, ego zihnidir. Dorin şöyle diyor, koruyucu meleklerim maddi nesnelerde yanlış bir şey olmadığını gösterdi. Meleklere göre madde nötrdür. Onlar ayrıca biz insanların gıda, elbise, barınak gibi maddi gereksinimlerimiz olduğunu kavrıyor Ancak maddi nesneleri çok fazla düşündüğümüzde, örneğin bilinç olarak para veya mal, mülkü sürekli olarak düşündüğümüzde yüksek benliğimiz yerine daha alt benliğimize odaklanırız. 8. Yargılamayın Kendinizi koruma yolu olarak onlara yakın olmamak ve incinmemek için onları sizden uzak tutmak için başkalarını yargılarsınız. Ancak güvenliğinizi düşünmeye gereksiniminiz olmadığını söyledik. Siz güvendesiniz ve güvenliğiniz ile ilgili endişeli düşünce modelini fazla taşımak korktuğunuz şeyi yaşamınıza getirebilir. Melekler bize düşündüğümüz şeyleri çektiğimizi açıkladı. Eğer fiziksel veya duygusal tehlikeyi obsesif bir şekilde düşünürsek, en kötü korkularımızın gerçekleşeceği bir ortam yaratırız. Bu pozitif düşünün e, ve pozitif olsun her şey e, döngüsünü sağlıyor zannedersem. Evet. evet. Salihah 9 ve 10 numaralı maddelerden önce 5 dakikalık bir müzik kaçamağı daha yapalım diyorum. Peaceful Angels bu seferki parçanın ismi. Arno van Bacon, Healing Garden Angels 1 albümünde 4. parça. Müzikten önce kaldığımız yerden dokuzuncu maddeyle devam ediyorum. Bilinçliliğinizin odaklandığı yerde yaşarsınız. Eğer sevgisiz bir düşünce veya rekabet, kıskançlık veya üzüntü gibi sevgiden yoksun bir düşünceniz olursa acı hissedersiniz. Yani bu şu mu demek? ...siz bilinçliliğinizsiniz ve bilinçliliğinizin odaklandığı yerin etkilerini hissedersiniz. Mesela acı istemezseniz, acı duymazsınız. Bundan dolayı sevgisiz düşüncelerinizi ışığa vermeyi seçin ee, tarzından bir şeyler okumuştum Dorinden. Böyle mi? Senden, bu, bu mi senden duymak en güzeli ee, Teşekkür ederim ama <gülüyor> ne diyeceğim? Wittgenstein'ın <gülüyor> da dille ilgili <gülüyor> <gülüyor> çok benzer bir teorisi var biliyor musun? Ee, aslında diyor ki... Kötü dil kullanırsanız bu sizi o seviyeye götürür. Kötüleşen kavram, kötüleşen anlam, o da kötüleşen insandır der en benzer çok, şekilde. En çok inandığım şeylerden biri biliyorsun. Hep güzel evet. kelimeler kullanmak. Evet. Başka ne diyor Dorin? 10. maddeyi rica Ve edelim. Ve 10. son madde. Her şeyde övgüyü Tanrı'ya verin. Kendiniz için övgü, ihtişam aramayın. Özünde övgüyü Tanrı'ya verdiğinizde Tanrı ile bir olan parçanıza övgü verirsiniz. Tanrı'yı överek ego halinizden uzak olursunuz ve yüksek benlik bilinçliliğinizde merkezlenmiş kalırsınız. Pekala. Çok da yeni bir şey söylemiyor anladığım kadarıyla. Sen de bunu söylüyorsun, okuduklarım da bunu gösteriyor. Eee yanılıyor muyum? Sağ duyumuz ne diyorsa onu derleyip toplamış, birkaç da kanatla süslemiş sonuç itibariyle. Oh. <gülüyor> yani e, aşağı çekmek adına teoriyi söylemiyorum ama o olay aslında bu çerçevedeymiş gibi geliyor bana. Ama bütün öğretilerde, bu yeni çağ öğretilerinin tamamında gördüğüm şey şu. Eğer sen vicdanlıysan, eğer sen genel geçer ahlaka sahipsen ee, yapı olarak iyiysen zaten bu işte 10-12 maddelik bir şeyler sayıyorlar ve bu 12 maddeyi e, takip ediyorsan vicdan sahibi bir insan olduğunu gösteriyorsun. O zaman da e, yararlı hem kendine hem e, bulunduğun e, topluma yararlı bir insan haline geliyorsun. Anladığım bu benim. Doğru mu Salih? Fercim e, çok güzel bir noktaya getirdin. Hazırlarken Radyo programımızda hatırlarsan Bernard Shaw'un bir sözü dikkatimi çekmişti bir kitapta. Ruhsal bir hayat aynı zamanda pratik olan hayattır. Ya Benim buradan anladığım dediklerinin hepsi çok doğru. Özümüzde hepimizin bu yolda olması gerekiyor. Fakat pratik olan hayattan anladığım biz böyle bir ruh halinde olarak kanalda kalabiliriz ve meleklerle iletişim kurabiliriz. Ve melekler de bize daha pratik bir hayatı getirecektir. İnsanların bunları tecrübe ediyor ve yarar görüyor olmaları da güvenirliği birinci elden duyumlarla vaka çalışmalarıyla arttırıyor. Meleklerle iletişim kurmaktan bahsetmek istiyorum şimdi de. Nasıl kuracağız bakalım? Tamam Salihacığım. Hemen bir müzik arasından sonra meleklerle iletişim kurmakla devam edeceğiz. Yalnız bu seferki aramız biraz uzun olacak. Home Where the Angels Are parçanın ismi... Arnavan Beacon Healing Guardian Angels 1'da 7 numaralı parça.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 Bazı şeylerin sürekli karşınıza çıktığı oluyor mu? Rüyanızda, gerçek hayatta, okuduğunuz metinlerde, seyrettiğiniz filmlerde, telefon numaralarında, önünüze giden arabanın plakasında? Evet, Dorian Virtue'ya göre melekler bu sayılar ya da şekiller aracılığıyla özel mesajlar gönderiyor değil mi? Evet, evet. İlk başlangıç yollarım benim de. Numeraloji bilimi Pisagor, Herms ve Eflatun gibi büyük ustalar sayesinde hayat bulan ve bugüne kadar gizemini koruyan ender kutsal bilimlerden biridir. Meleklere göre sayıların dizilişi çok önemli. Örneğin 3 veya daha fazla sayı varsa ortada kalan sayıya dikkat etmek gerekiyor. Melekler bize de mesaj yolluyor olabilir mi? Örneğin saat her baktığınızda aynı saati gösterdiği oluyor mu? Şimdi bazı sayıların temel anlamlarına bakalım. Fakat gördüğümüz sayı bizim için farklı bir anlam taşıyor olabilir. O nedenle meleklerimize bana bunun anlatmak istediğin nedir diye sormalıyız. Bu Facebook'ta, Twitter'da sık sık rastlıyorum mesela insanlar yazıyorlar 23, 23 saati o an tespit ediyorlar veya işte işte 10, 10 02, 02, 02. falan diye. Bu melek terapisiyle ilgili evet, saptamalar evet, değil mi bunlar? Evet onu ben evet. de yapıyorum. Çünkü bugüne kadar bize öğretildiği şekilde eğer bir konuya odaklıysan ve baktığın anda o sayıları peş peşe görüyorsan mutlaka konunla ilgili kalbine doğacak bir his olduğu söyleniyor. Ve bu sayıların belirli anlamları var evet, öyle ve, mi? Evet ve insanlar bunu keşfet keşfetmiş olmakla birlikte kendilerine karşı bir şey ispatlamış hissiyle bir neşe duyup paylaşıyorlar diye hissediyorum. Çok güzel. Mesela birden başlayacak olursak. Ne anlamlar yüklemeliyiz bu rakamlara? 1, 11 ve 111 diye söyleyelim. Düşüncelerini dikkatli bir şekilde izle ve sadece istediğin şeyleri düşündüğünden emin ol. İstemediğin şeyleri değil. Bu sayı fırsatlar kapısının açılıp düşüncelerinin rekor hızla gerçekleşiyor olduğunun işaretidir. Bir ampulün parlak ışığı gibidir. Bu demektir ki evren tam şu anda düşüncelerinin fotoğrafını çekti ve onlara hayat vermek üzere. Evren'i yakaladığı düşüncelerden memnun musun? Değilsen düşüncelerini düzelt. Düşüncelerini kontrol etmek veya izlemek zor geliyorsa meleklerinden yardım iste. Sarihacım ikiye geçmeden hemen önce The Angelic Quiver dinleyeceğiz. İnançlara göre e, Göksel 9 koradan bir tanesi de bu. Evet, ikilerle devam ediyoruz. 2, 22, 222. Yeni ektiğimiz fikirler gerçekleşmek üzere büyümeye başlıyorlar. Onlara su vermeye ve bakmaya devam et. Çok yakında gerçekleştiklerinin kanıtı olarak toprağa deldiklerini göreceksin. Başka bir deyişle, mucize gerçekleşmeden 5 dakika önce pes etme. Düşüncelerinin gerçekleştiğini yakında çok açık bir şekilde göreceksin. O yüzden devam et. Pozitif düşünceler oluşturmayı sürdür. Olumlama yap ve gözünde canlandırmaya devam et. 3-33-333 Yükselmiş Efendiler sana yakın yardımlarına, sevgilerine ve arkadaşlıklarına sahip olduğunu bilmeni istiyorlar. Ya, sözünü kesiyorum ama mesela bu laflar da beni irite ediyor. Acaba başkalarını da böyle hissettiriyor mudur? Yükselmiş Efendiler. Direkt tercüme olduğu zaman çok garip duruyor. Bunlara bence... Türkçe'ye daha uygun isimler bulunması lazım. Yükselmiş efendiler de ne demek ya? Kim çevirmiş bunu acaba? Aslında çok ilginç. Ben de ilk okuduğumda değişik geliyordu. Çoğu, çoğu Hristiyan sembolü yani. gibi ifadeler geliyordu ama... E, ...şimdi konuda ilerlemeye başladığın vakit aslında doğru ifadeler olduğunu da hissediyor insan. Mesela ülkemizde çok fazla yatır türbe ziyareti var. Niçin evet. gidiliyor oralara? Aslında evet. bence onlar da yükselmiş efendiler bir çeşit. Yo doğru doğru ama yani bunu daha Türkçe kü, ya veya Türkçe'ye uygun demeyeyim de aslında altında yatan şey şu. Türk kültürüne uygun bir laf bulmak lazım. Yani biz evliyalarımıza yükselmiş efendi mi deriz? Evliyalardan bahsediyoruz aslında burada. Evet. Evet olabilir. E, bunu yazarlara iletmek lazım evet, ya da biz bu tarzda Evet. çevirmenlere. Bu tarzda kitap çıkaracak <gülüyor> olursak buna dikkat edeceğim. <gülüyor> Yükselmiş efendileri çağır sık sık. İstersen evliyanlarını. Yani. Özellikle de üç sayısının varyasyonlarını gördüğünde. Bazı ünlü yükselmiş efendiler şunlar ki İsa, Musa, Meryem ve Muhammed. Evet. 4-44-444 Melekler şu anda etrafını sarıyorlar. Sevgi ve yardımlarından tekrar emin olman için. Endişelenme çünkü meleklerin yardımı çok çok yakınında. 5-55-555 ''Çok büyük hayati bir değişim seni bekliyor. Her tür değişim hayat akışının doğal bir parçası olduğundan bu değişim pozitif veya negatif olarak görülmemeli. Belki bu değişim dualarının cevabıdır. O nedenle kendini huzur içinde görmeye ve hissetmeye devam et.'' 6-66-666 ''Düşüncelerinin dengesi bozulmuş şu anda. Çok fazla materyalist dünyaya odaklanmışlar. Bu sayı dizimi cennet ve dünya arasındaki düşüncelerini dengelemeni istiyor.'' Melekler ruh ve hizmete odaklanmanı ve maddesel ve duygusal ihtiyaçlarının otomatik olarak karşılanacağını bilmeni istiyorlar. Ben hep altı göreceğim yani. Kesinlikle. <gülüyor> Dikkat edersen farkındalığım <gülüyor> açılırsa sürekli altı göreceğim. Hatta açılmaya başladı. <gülüyor> 7, 77, 777. Melekler seni alkışlıyorlar. Tebrikler Fer'cim. Gümbür gümbür geliyorsun. Yedileri göreceğim günler de olacak. <gülüyor> İyi iş çıkarmaya devam et ve bil ki dileğin gerçekleşiyor. Bu olağanüstü derecede olumlu bir işaret ve daha fazla mucize gerçekleşeceğini beklemen gerektiği anlamına geliyor. 8-88-888 Hayatındaki bir dönem kapanmak üzere ve bu sana hazırlanmak için gönderilen bir uyarı... Bu sayı dizimi duygusal bir kariyer veya ilişki dönemini sonlandırmak üzere olduğunun anlamına gelebilir. Ayrıca tünelin sonunda ışık olduğu anlamına da geliyor. Salihacığım tünelin sonundaki ışık bazen gelen tren anlamına da geliyor biliyorsun. <gülüyor> Kesinlikle. Buna ilk olarak mahsul olgunlaştı toplamak ve keyfini çıkarmak için bekleme anlamına da geliyor. Başka bir de işle hamleni yapmak veya emini karşısında almak için gecikme. Treni gördüysen kaç per? <gülüyor> Son bir parça daha dinleyelim mi şimdi? The Angel's Voice. Evet Ferz'üm, Melek öğretisine göre dikkat etmemiz gereken sondan bir önceki numara ise 999999. Tamamlanma. Kişisel veya küresel hayatta büyük bir dönemin sonudur. Buna ek olarak dünyayı iyileştirmeye dahil olan ışık işçilerine bir mesaj verir ve der ki, Haydi işinizin başına. Çünkü dünya ananın şu anda size ihtiyacı var. Ve tabii ki takip etmemiz gereken son rakam 00000. Tanrı ile bir olduğuna dair ve Yaradan'ın sevgisinin varlığını içinde hissetmene dair bir hatırlatmadır bu. Ayrıca bir durumun döngüsünü tamamladığına dair iyi bir işarettir. Saliha'cığım bir de bu ikili üçlü başka rakamlardan da bahsediyor kitap zannedersem şöyle bir göz attığımda okudum. Bu ıı, birden sıfıra kadar olan rakamların dışında bir de değişik rakamlardan da bahsetmişti. Evet aslında e, ilgisini çeken dinleyicilerimiz için kitaplardan destek almalarını önerebilirim. E, ben genelde bu tür tekrarlara bakıyorum ve özet olsun istedim. Ama şöyle bazen melekler iki veya daha fazla sayı içeren kombinasyonlarla mesajlar verirler. Aldığınız mesajlarda üçten fazla sayı varsa e, sayıyı bölerek anlamını çıkarabilirsiniz. Örneğin sürekli 312 sayısını görüyorsanız sayıyı tek haneye gelene kadar toplayarak e, az önce anlattığımız sayı dizilimlerindeki anlamlarına da bakabilirsiniz. Yani, Lümeroloji. de kullanılan yöntem. Evet. Bazen ben onu da yapıyorum. Benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm harflerle bir mesaj alıyorsan ve yanında sayı varsa onu tek sayıya ister istemez bir alışkanlıkla indiriyorum. Bu tabii ilgiyle ilgili bir konu. Pekala çok teşekkür ediyorum. Elbette ki daha birçok sorum var melekler aracılığı ile uyumlama çalışmaları hakkında uzun bir listem var sana soracağım sorulardan oluşan onu da gelecek programlarda sormaya devam edeceğim. Sevgili dinleyiciler umarım sizler de melek terapileri ya da artık nasıl deniyorsa koçluğu uyumlaması hakkında sevdanın sarkacında bu hafta Salihan'ın anlattıklarını yararlı buldunuz. Aa, yararından bahsetmişken bir şey daha, daha bahsetmek istiyorum. Ee, yayınımızın takipçilerinden, e, nar refleksiyolojiden modada yeri. Masöz Gürcan Çavaş'ın e, hem spiritüel bilgisi hem de tekniğini konuşturarak çok başarılı bir şekilde uyguladığı ayak masajından bahsetmeden geçemeyeceğim. Ee, verimli bir meditasyon öncesi denemenizde kesinlikle çok büyük yarar görüyorum. Saliha seni de götüreceğim çok çok memnun kalacağından eminim. Ee, öğrenmek istedikleriniz programda anlatmamızı istediğiniz konuları lütfen Radyo Havan'a bildirin. Gelecek hafta salı günü görüşene kadar yollarınız hep aydınlık olsun. Sevgiyle kalın görüşmek üzere. Sevdanın Sarkacı Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner